1229, numaralı konu, sade el Karaz'ın, Hazreti Peygamber'in Kuba'ya geldiğini haber vermek için ezan okuması, evet, Hazreti Peygamber Kuba'ya hangi saatte gelse yanında bulunan Bilal ezan okuyordu ki, halk Resulullah'ın geldiğini bilsin ve toplansınlar, peygamber bir gün Kuba'ya geldi, beraberinde Bilal yoktu, Kuba ehlinin hizmetkarları olan zenciler birbirlerine baktılar, bunun üzerine Sa'd bir hurma ağacına çıkarak ezan okudu, Hazreti Peygamber, ey Sa'd, niçin ezan? Ezan okudun, diye sorunca Saad, anam babam sana feda olsun, baktım ki sen bazı kimselerle beraber geldin, Bilal de seninle beraber değildi, şu zenciler birbirlerine bakıyorlar, sonra da nazarlarını sana çeviriyorlardı, onlardan sana bir kötülük gelir diye korktum, ondan dolayı ezan okudum, deyince Hazreti Peygamber, ey Saad, iyi yaptın, sen Bilal'i benimle beraber görmediğinde ezan oku, buyurdu, böylece Saad Resulullah'ın hayatında üç defa ezan okumuştur.